Pamuk prenses giderken bir ev buldu. O evin içinde her şeyler yedi taneydi. Of, Pamuk prenses acıkmıştı. Bir şeyler yemişti. Pamuk prensesin uykusu gelmişti. Yatağa yatmıştı. Gelen yedi cücelerden bazıları şöyle dedi. Biri benim tağımı kullanmış. Biri benim tabağımı kullanmış diye söylediler. Sonra evlerinde bir yabancı olduğunu anladılar. O yabancıyı bulmaya çalıştılar. Yataklarında yatan pamuk prensesi bulmuştular. Bamuk prenses birden uyanmış yedi cüceleri görmüş. Bamuk prenses onları an onları sevmiş. Bamuk olanları anlatmış. Yedi cücelerde Bamuk prensesi çok sevmişti. Bamuk prenses demiş, ki, sizi yemek pişirmenizde yardım. Jolyon demişti kötü kalpli kraliçe aynasını sormuş ayna ayna güzel aydın daha güzel keşi var mı bu dünyada ayna cevap vermiş bu dünyada en güzel pamuk prenses demiş kötü kalpli kraliçe Bunlar çok şaşırmış. Demiş ki... Askeri çalmış. Pamuk prensesin kalbini bana getir demiş. daha sonra... Pamuk prensesi kalbini alınmışlar Bir cadı gelmişti. Pamuk prenses kapıyı açamadığı için... Pencereden baktı. Kap kapıyı aç da içeri gireyim demişti. Bir açmam neymiş? Prenses. İnci de ona bir elma vermiş. Pamuk Prenses elmayı ısırınca meydana yere yatı vermiş. Yedi cüceler de Pamuk prensesi yerde uyuyor görmüştülerdi. Onu bir türlü uyandırmaya çalıştılar ama olmamıştı. Onu camdan kabın içine koymuşlar. Ondan sonra yedi cüceler çok üzülmüş. Pamuk prensesi evlerinin oradaki dağlığı yöntürmüş. Ondan sonra pamuk prenses bir, birden uyanmış. Yedi cüceler çok sevinmiş. Bir tane içiyormuş O içki içmiş birden pamuk prensesin saçları beyazlamış. Değişik bir şey olmuştu. Ondan sonra kötü demişti ki. Ayna, ayna. Güzel ayna. Benden başka güzel insan var mı bu dünyada? Ayna cevap vermiş. Bu dünyadaki en güzel sadece pamuk prensi. Kötü cadı çeşirmiş. Pamuk prenses. Yedi ve yardımcı oluyordu. Kötü kraliçe demişti ki aynı aynı, güzel aynı. Benden başka güzel insan var mı bu dünyada? Aynı cevap vermiş. Bu dünyada sadece pamuk vermesi güzel demiş. Kötü kraliçe şaşırmış. Pamuk Prenses evdeki işlerine yardım etmiş ve Pamuk Prenses yedi cücelerin evinde mutlu bir halde yaşamıştı.